Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın çocuk kitapları programı bir dolap kitap başladı. Ee, sonbaharda bir ilk bahar kitabıyla karşınızdayız. Oh ne gibi. güzel. Her ee, iki baharı da severim. Evet tilde elma çekirdeği iyi ki geldin. Tilde elma çekirdeğini bir dolap kitap okurları çok uzun zaman önceden biliyorlardır zaten. Daha önceden yayımlanmış bir kitaptı kırmızı kedi tarafından yeni bas basımları yapıldı Tilda Elma Çekirdeği serisinin. Ee, İyi ki geldin. Bir yumurtanın öyküsünü anlatıyor. E, Tilda Elma Çekirdeği ki, bilmeyenler için önce onu biraz Hı -hı. tanıtayım. Tilda Elma Çekirdeği küçük beyaz bir farecik. E, bu serinin baş kahramanı. E, çok sevimli ve çiçeklerin arasında küçücük bir evde yaşıyor ve e, bu kitapta ve diğer kitaplarda da ona eşlik eden Farklı türlerden arkadaşları var. Ee, mesela en yakın arkadaşı Rupert, bir kirpi. Hı hı. Ee, başka fareler var, sincap var. Mesela burada bir e, kızıl da konuşuyorlar hikayenin bir bölümünde. Son derece pastoral bir ortamdalar. Bir evet, evet, yani resimlerinden ayrıca söz evet. edeceğim. Yani e, çizgisinden, üstü hı hı. bundan. E, öykümüz... Tilda Elma Çekirdeği'nin bir gün, bir çarşamba günü kapısının önünde bir yumurta bulmasıyla başlıyor. Aslında çarşamba günleri Tilde Elma Çekirdeği'nin e, arkadaşlarına çay e, partisi verdiği her, her çarşamba öğleden sonra çay daveti yaptığı ve pasta pişirdiği gün... O günde e, pasta pişirmesi için e, güne başlıyor. İşte burada e, küçücük ya kısacık bir pasta tarifi de var. Büyük annesinden ona kalan çilekli pasta tarifiymiş. E, kapının önüne çıkıyor ki tesadüfen bir, bir, bir biçimde çıkıyor ve orada oraya ait olmayan bir şey görüyor. Bu da neyin nesi diyor. Bir bakıyor yumurta. Yani bir yumurta ama. kendi boyu kadar. Evet Tilda'nın boyu kadar bir yumurta bugüne kadar gördüğü en büyük yumurta zaten onun da e, kimse yok mu diye etrafa bakınıyor sesleniyor birisi mi unuttu bunu acaba diye ama e, arıyor e, hiçbir şey bulamayınca çarşamba filan vız gelir diyor yani Hı -hı. o kadar başta bir sayfa boyunca Tilda'nın çarşamba rutininden bahsettikten sonra yumurtayı görünce tabi Tilda her şeyi bir kenara bırakıp o yumurtanın peşine düşüyor yani ne yapabilir Hı -hı. nasıl koruyabilir sahibi kim, kim bırakmış e, hemen arkadaşı Rupert'ı çağırıyor Rupert da karşıdaki meşe ağacının köklerinin altında uyuyor. Hep böyle arkadaşların evlerini tarif ederken Hı -hı. işte şu ağacın burası, e, bu ağacın burası diye ve çok sevimli e, e, kovukları tarif ediyor. Yani o hayvanların doğal Hı -hı. yaşam ortamını da aslında bir yandan öğreniyoruz. Fakat çağırırken telefon ediyor. Evet. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> o, telefon e, Güçlü bir telefon ağları var öbür kitaplarda da vardı. E, Rupert geliyor bakıyor Bu e, bir yumurta diyor <gülüyor> inceleyip. <gülüyor> kocaman böyle gözlükleri var ee, Robin'e gidelim diyor Robin e, bir kızıl gerda hı hı. Yani o, da bir, o da zaten geçmişte bir yumurtaydı ondan iyi kim bilecek diyorlar <gülüyor> e, bir baba kuşa ama olsun sonuçta kuş kuştur bilir yumurtanın ne olduğunu deyip e, Robin'e danışıyorlar e, bakıyor bu bir yumurta diyor ama yani bir kızıl gerdan yumurtası değil ama her yumurta gibi ona da işte özen göstermelisiniz deyip bir yumurtaya ne yapılması gerektiğini hı. anlatmaya başlıyor işte ee, sıcak tutmaları gerekiyor düzenli olarak sağa sola döndürmeleri gerekiyor elbette ara sıra ıslatılması gerekiyor ee, kabuğunun kurumaması hı hı. gerekiyormuş ve ee, her şey düzgün yapılırsa eninde sonunda bundan da bir civciv çıkacak diyor ve e, bundan sonra tildanın içindeki o anne <gülüyor> hı hı ortaya çıkıyor. Yumurtaya öyle güzel yuva hazırlıyor ki yani o yumurtayı işte evdeki bütün renkli, desenli, çiçekli, yumuşacık, örtü, yastık ne varsa hepsini topluyor yumurtanın etrafına. Pufidik bir yatak yapıyor. İşte arada kovanın içine koymuş köpük köpükle işte, banyo, yaptırıyor, banyo yani. yaptırıyor. Fırçalarla sabunlarla ovuyor. Sonra bir tane araba ayarlamış. Işte koluna çantasını takıp başına şapkasını takıp <gülüyor> arabaya da yumurtayı oturtup gezmeye çıkartıyor. Hayır kuş olsa anca bu kadar bakar yani. Hava alsın diye gezdiriyormuş. Sonra işte yatak sahnesi var. yatağa yanına yatırmış. Üstüne yorganı çekmiş. Kitap okuyor. Her akşam <gülüyor> kitap okumuş. Ve e, bu kadar güzel özenli bir bakımdan sonra yumurtadan Elbette e, bir şey çıkıyor hem de kocaman bir ördek yavrusu yani tildadan daha büyük hı hı. ama önemli değil onun için e, yumurtadan kimin çıktığı onu e, zaten büyük bir şevkâtle yumurtaya bakmışken ördeği de e, bağrına basıyor ve tam da o sırada ya aslında bir nevi evlat edinmiş oluyor bu arada hani önemli bir ayrıntı aslında evet, evlat edinme ya da işte koruyucu annelik evet. yapıyor neyse ki e, Kaz e, geliyor, e, ka, ördek pardon, e, ida geliyor, yani. ördek ida geliyor. O da yerse günlerdir yumurtasını arayıp duruyormuş, anne oymuş. E, neyse, sağ salim e, ördek yavrusu annesine ve kardeşlerine kavuşuyor. Ondan sonra her hafta pasta gününde Tilda'yı ziyaret ediyorlar. E, Tilda ve arkadaşları da e, ördeklerin büyüüşünü Gidip işte onların yüzmeyi öğrenmelerini bütün o süreci izlemekten keyif alıyorlar. ve tatlıya bağlanıyor hikaye. Çok güzel bir hikaye aslında. Evet çok keyifli çok tatlı bir hikaye resimlerden birazcık söz edeyim. Hı -hı. İlk başta ilk kapağın ön kapağın içinde ve arka kapağın da içinde birer sahne var. İkisinde Hı -hı. de söz yok yazı yok. İlk sahnede o kasabayı doğal ortamı görüyoruz işte kuşlar konmuş çitlere, işte çalılar var böcekler kuş değişik bir sürü hayvan var yani bir kır kırsal ve bir bölgede bir yere Bana gidiyoruz hemen söylemeden edemeyeceğim e, İngiltere <gülüyor> ve tavşan Peter'ın evet. e, ortamı hep evet. benim için çağrışımı o Evet bu arada e, kitabı e, yazan, yazarını hem yazan hem resimleyen kişiyi söylemeyi unuttum Andreas Schmackl e, çevirende İlknur Özdemir Kırmızı Kedi çocuktan çıktı bu kitap e, resimlerinden söz ediyordum e, doğa tasvirleri çok güzel bu kitaptı sulu hı hı. boya resimler e, sulu boyanın e, yani kullanılan teknik de çok güzel hı hı. yani gerçekten e, usta bir ilüstratör ilüstratör e, Çiçekler, bitki örtüsü, e, o bitki örtüsü içinde yaşayan hayvanlar. Hı -hı. E, her sayfada mutlaka öyküyü bir kenara bırakıp resimleri incelemek istiyorsun. Hı -hı. E, çok fazla çiçek, bitki, işte arılar. Do yani doğal yaşam açısından çok zengin bir kitap. Yani böyle e, hani şeyler vardır ya e, çok keyifli doğa üzerine... İşte ne bileyim kır çiçeklerini filan anlatan kitaplar vardır hı hı. ve onlarda böyle çok tatlı el çizimleri olur Evet. O, o hissi de çok güçlü e, buradaki evet. çizimleri. Sonra işte e, demin de dedim kirpi arkadaşı kirpi ağacın hı hı. köklerinin dibinde yaşıyor. Bir kızıl gerdan kuşuyla tanışıyoruz. Hı hı. E, i̇şte zaten salyangozlar var burada. E, bu ev artık kimisi bir ev var. Hı hı. Bu hayvanlar da o evin bahçesinde yaşıyorlar belli ki. Oraya e, sandıkların içine bir şeyler ekip etiketlerini de koymuş yani orada bahçıvanlık yapan bahçeyle uğraşan bir insan var yani bu tip ayrıntılar sonra Tilda'nın evinin içindeki ayrıntı zenginliği çok güzel daha önce bir dolap kitapta da hakkında yazdım kitapta da benzer şeyler söylemiştim işte Evinde işte duvarda resim çerçeveleri var, kumaşlar, hmm. örtüler, o yastıkların desenleri, farklı farklı bir sürü desen hepsi bir araya gelince böyle cıvıl cıvıl bir ortam yaratmış, çizer. Çok sevimli bir hava katıyor yani resimlerine uzun uzun bakmak istiyorum ben öyle bir his. Evet veriyor. evet resimlere baktırıyor yani. Evet. Keyifle bakıyorsun kitaba. En son arka kapak içinde de yazısız bir sahne var demiştim. Orada da hikayede adı geçen işte hikaye olaya karışan bütün o hayvanları direk kenarında piknik yaparken görüyoruz. İşte anne ördek ve yavruları hı hı. da suda yüzüyorlar. Yavrular yüzmeyi öğrenmişler. İşte sincap yavruları var. Onlar da bir yelkenli yapmışlar. Orada yelkenlilerini yüzdürmeye hazırlanıyorlar. İşte Tilda'nın yaptığı meşhur pasta. Arkadaşlarıyla işte pikniği hı hı. paylaşıyor. Tatlı bir sahneyle de sona ermiş. Ee, çok hoşuma gidiyor bu Tilda Elma Çekirdeği kitapları. Ee, i̇yi ki geldin. Büyük boy olan tit, ee, bir de böyle ufak 20 santim ve Minicik. 20 santim ufak kare e, kitapları da var. E, okuması hani ufak e, olduğu için çocukların sağa sola taşımayı sevdiği kitaplar oluyor. Mesela Tayga Küçük kitapları alıp çantasına atıyor bazen. Hı -hı. E, bunda da otat var. E, bu kitabı bir kişiye armağan etmek istiyoruz. Bu yayının kaydını işte bir dolap kitapları nokta.com'da hmm. yayınladığımız zaman yorum bırakarak Tilde Elma Çekirdeği İyi Ki Geldin adlı kitabı kazanabilirsiniz. Kırmızı Kedi Çocuktan çıktı bu kitap. Evet. Ee, müzik arası veriyor muyuz? Bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Tamam. Days can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we? All the day Happy with my lot How Do I get that way Look at what I've got I got rhythm I got music I got My man Who could ask for anything more I got daisies In green pastures I got my man Who could ask for anything more Old man trouble I don't mind him You won't find him Around my door I got starlight I got sweet My man, who could ask for anything? Elma çekirdeğinin pastoral ortamından bir anda <gülüyor> uzay boşluğuna sıçrıyoruz şimdi. Aslında uzay boşluğuna sıçrıyor sayılmayız. Uzay boşluğunda yaşayan, uzay boşluğunda bir yerde yaşayan uzaylılar e, don peşinde dünyaya sıçrıyorlar. <gülüyor> e, Beta Kids tarafından Türkçesi yayınlanan e, Uzaylılar Don Sever adlı kitaptan söz edeceğim. Bunun bir başka cildi daha var. Uzaylılar Dino Don Sever. Ee, ve bir cilt daha var. Korsanlar Don sever diye. Don serisi yani. Ya bu bir Don serisi yani. Don üzerine e, bir e, kitap dizisi bu. E, bence çok ta, şey iyi bir konu yani. Hakikaten iyi seçilmiş bir konu. Çünkü Don komik bir şey. Yani Don deyince bile böyle bir hehe -he diye bir gülesimiz gelir. E, donlar çeşit çeşit. Hakikaten türlü çeşit yani. E, bazıları gerçekten çok komik. Evet. Don'ların. Don'la ilgili bütün hikayeler aşağı yukarı komiktir zaten bir şekilde. E, burada bunlar da öyle hikayeler. Şimdi bu e, Uzaylılar Don Sever adlı kitapta bir grup uzaylıyı kendi gezegeninde özgün ortamında, doğal ortamında görüyoruz. Her yerde don heykelleri var. Yani <gülüyor> e, paçalı donlardan heykeller, silip donlardan heykeller türlü çeşit. Ve e, işte uzaylılar bu heykellere bakıyor. Bak burada dali bıyıklı bir tane var mesela herhalde o heykeli o yapmış. <gülüyor> Ee, uzaylılar ve aynı zamanda sağda solda oturan uzaylılar ya da yürüyen uzaylılar var. Onların da ellerinde don katalogları var. Donlarla ilgili kitaplar okuyorlar. Üstünde de hani e, 30 hmm. derecede yıkayın ütülemeyin, ha, evet, ütüleyin on, o sembolleri o şeyler, de var. Evet, o semboller de var. Ee, meğer kitabını anlattığına göre e, uzaylılar ne zaman dünyaya gelseler aslında Don peşinde koşturuyorlarmış. O yüzden biz bir türlü tanışamamışız uzaylılarla. Çünkü onlar don toplamaya geliyorlarmış. Bunların radarları varmış. Ee, bu radarlar ipe asılı donları tespit ettiği zaman bip bip bip ötüyor. Uzaylılar hurra oraya koşturuyor. Sonra e, işte donları alıyorlar kafalarına takıyorlar, kollarına takıyorlar. Her şeyi yapıyorlar onlarla işte oynuyorlar. Ne bileyim en çok sevdikleri mesela. Büyük annenin puantiyeli paçalı donuymuş. <gülüyor> Fırfırlı. Fırfırlı don da çok seviyorlarmış. Aynı zamanda büyük babanın yün içliği vardı. içlikler vardı. <gülüyor> bir Uzun donlar. O uzun donlara da bayılıyorlarmış. Özellikle onunla oynamaya. Ve bütün bu askıdaki donların, donlarla oynuyorlar. Bütün donlarla. Ve sonunda işte mesela şey var. Bir cesaret yarışmaları var. Tek mandalla asılı paçalı don. Şey bu içlik don. Büyük <gülüyor> babanın donu. E, bakalım her bacağı en fazla kaç uzaylı girecek? Hani o düşmeden don diye. Bir cesaret yarışması şeklinde yapıyorlar bunu. Ve bütün o donları bir şekilde giyiyorlar, alıyorlar, kaçırıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Ve ne zaman ki işte donlar kuruyup da anne çamaşırları toplamaya gel gelirse burada yine anne yapıyor tabii bu görevi. Hani bu da klasik bir rol biçme olmuş ama öyle. Yani ...uzaylılar ortadan kayboluyor. E donlar? E donlardan işte artık yerlerde... ...sallananlar mı istersin? Eksiklikli olanlar mı istersin? Yazık anne de rüzgarda düştü sanıyordur herhalde. Ya mi? da ihale çocuğa kalıyor. Ha. Daha fenası yani. <gülüyor> çamaşırları dağıttın diye. Tabii çamaşırları dağıttın ne yaptın donlarla oynadım falan diye. Dolayısıyla... Ee, ...hani o uzaylılar... ...son derecede haylazlar don konusunda... Ee, ve en sonunda diyor ki e, kitabın e, hani mutlaka donlarını giymeden önce kontrol et. Uzaylı kalmış olmasın <gülüyor> için diye de bir mesajı var. Mesaj kaygısı taşıyor kitap. <gülüyor> ee, bu şekilde bitiyor bu kitap. Hı hı. Ve e, a, tabii kitabı kimin yazdığını söylemeyi unuttum. E, Claire Friedman ve Ben Kort'un e, eseri bu kitap. E, kitabın e, Türkçe'ye çevirenin de bulmaya çalışıyorum şu anda bu Konuda yaptığım büyük bir hata oldu şimdi. E, Ve... Sima, Yıldırım. Ah, Sima Özkan Yıldırım'ın Türkçesiyle Yıldırım. tamam. ee, Bu kitap çok eğlenceli. Ee, Tayga'yla okurken e, en çok takıldığı e, nokta, en çok güldüğü demek istiyorum daha çok. Dontastik sözcüğü oldu. <gülüyor> yani işte bu donlar çok dontastik. Bu uzaylılar çok dontastik. Diğer iki kitapta da, da e, yanlış hatırlamıyorsam bu, sonradan, sözcük evet, bu sözcük tekrarlıyor. Bu Başka uyarlamalarında da e, Hani denenmiş bu sözcükler. Bu arada kafiyeli bir hani dil tercih edilmiş. Yani sesli okumaya falan da çok uygun. Ee, o gayet e, hani e, eğlenceli oluyor okuma. Ee, işte uzaylılar dinodon sever ve uzaylı e, şey korsanlar don severde de yine benzer e, bir şekilde uzaylılar var. Hı hı. Don peşinde bu uzaylılar. E, fakat dinodon severde bu da mesela hani öyle hı hı. bir sözcük. E, uzaylıların yine don alarmları çalıyor. Her iki kitapta, her üç kitapta da kapak içinde böyle çift sayfa e, donlardan çeşit, evet. bir kolaj yapılmış Türlü oluyor. Türlü çeşit donlar var evet yani e, envai çeşit demek gerekir herhalde. E, i̇şte uzaylıların don alarmları çalıyor. Fakat bir gidiyorlar yağmur ormanlarının her yerde böyle don giymiş şempanzeler var. Türlü çeşit donlar giymiş şempanzeler. Ya yani diyorlar burada nereden don bulacağız? Bu arada bir yıldırım çarpıyor bunların uzay gemisine işte düşüyorlar filan. Fakat donlara çok yakınlar belli ki radardan. Derken işte arıyorlar tarıyorlar bir bakıyorlar devasa donlarla dolu bir zula. Böyle bir sürü don var. Ama hani kocamanlar gerçekten tam onları Allah ne büyük don yaşasın falan seviniyorlar. Tam onları itiştirirken çekiştirirken etraflarını dinozorlar sarıyor. Çünkü meğer bu donlar dinozorların donlarıymış. Dinodon. Dinodon. E diyorlar ki uzaylılar hani siz kaybolmuştunuz, yok olmuştu, sizin e, nesliniz tükenmişti filan. Yo biz saklandık donlarımızı da sakladık insanların eline geçmesin diye filan. Ama işte bu ormanın içinde kısılık aldık hiçbir yere gidemiyoruz. Hep burada yaşıyoruz ama donlarımız güvende falan gibi. <gülüyor> bir şeyleri var böyle yaklaşımları var deniz Sonra uzaylılar e, bir şekilde onların e, bu durumdan nasıl kurtarabileceklerini düşünmeye başlıyorlar. Ve plan yapıyorlar diyorlar ki biz size yardım ederiz. Don ittifakı. Evet, Don ittifakı kuruluyor. Ee, çok donastik bir proje geliştiriyorlar ve e, hani burada bir Nuhun gemisi göndermesi var sanırım. Hmm. E, ahşaptan bir kapsül hazırlıyorlar uzay şey dinozorlar için. Hı hı. E, böyle şey var. E, hani elektrikli testere vardır ya. Onun lazerli testereleri var filan. Işın testeresi. Işın testeresi. Ondan sonra böyle bir e, kapsül hazırlıyorlar Dinozorları e, taşıyabilecekleri ve onu uzay gemileriyle çekerek. Dinozorları kendi... Ve donlarını. Ve donlarını kendi gezegenlerine götürüyorlar. Ve tabii orada o gezegende dinozorlar son derece mutlu oluyorlar. Çünkü her taraf don. Bütün donlar serbest. Ondan sonra herkes özgürce donunu giyiyor. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> Böyle bir ortam ve bundan sonra ittifak gelişiyor. Ve şunu görüyoruz. Çocuklar işte kafalarında bu pastafaryen olabilir bu kız... Kafalarında böyle e, şey süzgeci, makarna süzgeci, işte tencere, tava, ellerinde fırça, süpürge, tenis raketi. Böyle çöp tenekesi kapağından kalkan filan yapmışlar. Donların başında nöbet tutuyorlar. Çünkü Hı. bezmişler artık kayıp donların üzerlerine kalmasından. Annelerini ikna edemiyorlar yani. E, fakat bir bakıyoruz arkadan şu uzun boyunlu dinozor neydi? Unuttum adını. Ot yiyen var Hı. yani yaprak yiyen. O bir dinozoru don lastinden tutmuş, sallandırmış böyle. O da çocuklara çaktırmadan arkadan ipten donu alıyor usulca. Ve <gülüyor> bu kitap da bu şekilde bitiyor. Ama galiba süremizin de sonuna geldik. Üçüncü kitapta da korsanlı bir don macerası evet, var. Don ee, hazinesini ele geçirme evet, mücadelesi, evet. mücadelesi var. var. Yine donlu, uzaylı, bol, eğlenceli ve bu sefer bir de korsanlı bir kitap. Ben kitaplardan gerçekten hoşlandım çünkü hani don gibi konular bunlar çocukları her zaman güldüren, don, eğlendiren... Don, dinozor, korsan. Korsan tamam. Uzaylı. Ülk, uzaylı. <gülüyor> Hepsi bir araya geldiğinde çok iyi bir şey yani formül. Dolayısıyla çok eğlenceli kitaplar. Hani eğlenmek için yazılmış <gülüyor> diyebilirim. Eğlenmek için okunabilir son derece güzel ve hani kitap okumak için iyi bir seçenek. Lafı yine uzattım. Uzaylılar Don Sever, Beta kids'ten çıkmıştı bu kitaplar. Çok şahane don maceralar. Evet e, şimdi Tayga ne okuyalım bölümünde. E, Tayga'nın e, tercihi olan kitabı dinleyeceğiz. dinleyeceğiz. Hoşçakalın. Tayga hangi kitabı okuyalım? Hmm, bale yapmazları. Ha, köpekler bale yapmaz. Pearson'dan Hı -hı. çıkan bir kitaptı. Hı -hı. Tamam köpekler bale yapmazları kitabı. Tamam ne var bu kitapta? Eee. Bir tane bir köpek görüyorum ben. Evet. E şimdi hı. burada televizyon izliyorlar. Ne var ki televizyonda? Eee... Bale yapıyorlar. Ha, bale gösterisi izliyorlar televizyonda. Kimle hı hı. kim izliyor? Köpekle çocuk. Evet, köpekle çocuk izliyorlar. Tamam, sonra... Neler oluyor? Eee... Bunu bu çocukta bu köpek izliyor. Tamam. Demek ki bale seviyorlar öyle mi anlamalıyız? E, bu köpek de bale seviyor bu çocuk da bale seviyor. Aa ne güzel İyi anlaşıyorlar demek ki. Aa bu kız ne yapıyor ne giyiyor böyle? E, bale yapmak için e, bunları giyiyor. Ha bale kıyafeti giyiyor galiba buna tütü Hı. deniyor bu elbise gibi etekli şeyi tamam bunu giyiyor sonra ama baksana köpek ne yapıyor öyle o da galiba ona bakıyor evet ee? ama sonra Hı -hı. E, köpekimle bale yapabilir miyim diyor bu çocuk Hı -hı. babası da ı -ıh diyor hayır diyor köpekler bale yapmaz. Hı -hı. Hı -hı. Eee sonra ne oluyor? Ama buradan birisi geliyor. Aa, aa bak kız bale kursuna giderken o çocuk sanki birisi onu takip ediyor. Nerede Aynen. görüyoruz? Nasıl anlıyoruz takip edildiğini ki? Aa, ağacın arkasına saklanmış. Burada da gazetenin arkasına saklanmış. Hı hı. Sonra? Öğretmen buna da bir şey derse Yeni bir hareket öğretiyor galiba. Hı hı. Evet. Sonra bu gelince e, balerin de çabuk bunu dışarı çıkarın diyor. Aa, evet. Köpek gelip bale yapmak isteyince öğrencilerle beraber Hı -hı. öğretmen köpekler bale yapmaz deyip onu dışarı atıyor. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kurabiye veriyor çocuk. Hı -hı. Sonra, ama... E, o kadar üzgünmüş ki ona dokunmamış. Ha kurabiyelerine dokunmamış bile köpek öyle mi? O kadar mı üzgünmüş? Evet. Hay Allah çok üzüldüm şimdi buna. Evet. E, sonra yine köpekimle bale yapma, yapabilir mi? Diyor ama sonra bu bir şey oluyor. Buradan yine besle Evet ya. bak kız ona yine sorunca babası diyor ki hayır köpekler bale yapmaz diyor. Onlar... Giderlerken ama kız yine hissediyor sanki takip edildiğini. Bir bakıyoruz şurada bir bavulun altında dört tane ayak var. <gülüyor> Sonra ne oluyor? Sonra bu ee, böyle bir şey yaparken. Bir bale gösterisine gitmişler. Bir şey yaparken böyle ayağı takılıyor. <gülüyor> Baş balerin sahnede dans ederken ayağı takılıyor. Bu. Evet. Sonra o öyle olunca bunun içine düşüyor. Evet orkestranın üstüne düşüyor ve kafa üstü tubanın içine giriyor kafası. Sonra? Ee, bunlar da bakıyorlar. Evet ben de olsam bakardım. Çok şaşırtıcı bir şey değil mi sence de? Çok şaşırtıcı tabii ki. Evet. Sonra... A -a. Şuna bak. Ne olmuş burada? Köpek bale yapıyor. Evet. Köpek kızın tütüsünü giymiş. Bale kıyafetini giymiş ve... ...baş balerin düşünce sahneye fırlamış. Yapabiliyor mu peki? Yapabiliyor. Evet. Bir köpekten beklenmeyecek kadar... ...iyi dans etmeye başladı yazıyor burada. Hı -hı. Ne kadar güzel dans ediyor. Sonra ne oluyor? Sonra... Bu böyle bağırınca ha, kulakları seyir. düşüyor. Evet seyircilerden biri kalkıp bu bir köpek diye bağırıyor. O zaman onun kulakları düşüyor ama sonra ne diyor o seyirci? Sonra da gül atmaya başlıyor. Evet çünkü aynı seyirci diyor ki fakat bale yapabilen bir köpek. de herkes alkışlayıp güller atmaya başlıyor sahneyle. Güzelmiş değil mi kitap? Ama niye öyle? Çünkü bu köpek herkes ona itiraz ettiği halde en çok sevdiği şeyi yapmak için... Elinden gelen her şeyi yaptı, her fırsatı değerlendirdi ve sonunda bale yapabileceğini gösterdi herkese. O yüzden hoşça kal diyeceğiz mi? Ben tamam. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ben basacağım. Bas.